Pamuk Prenses'in babası buradaki gizli bir hücredeydi. Onu hücreden çıkardılar. Kraliçe, kralın hücreden çıkarıldığını görünce, kralın ve diğerlerinin ona yapabileceklerinden korkup, krallığı terk etti. Kraliçeyi bir daha gören olmadı. Kral, sarayında kızıyla prensin evleneceğini duyurdu. Pamuk Prenses, ihtişamlı bir düğünle evlendi ve hep birlikte sonsuza kadar mutlu yaşadılar.